667, numaralı konu, Hazreti Ali'nin Ebu Bekir'e, biz senin istifanı kabul etmeyiz, diye cevap vermesi, evet, Hazreti Ebu Bekir'e biat edildiğinde evinin üç gün kapısını kilitledi, her gün çıkarak halka, ey insanlar, biatınızı size geri verdim, istediğiniz kimseye biat ediniz, diyordu, bunu söyledikçe Hazreti Ali ayağa kalkarak, biz ne senin istifanı kabul ederiz, ne de seni istifaya davet ederiz, Hz. Peygamber seni takdim etmiştir, kim seni arka plana atarak, tehir edebilir, diyordu.